Bismillahirrahmanirrahim İnşallah konumuz Tabii başlık olarak kır sohbeti başlık olarak Ayrıca yine Konu olarak da Ubudiyet Rububiyet meselesi Ubudiyet Kulluk anlamına geliyor Kulun Allah'a karşı olan Nedir yapacak sorumluluğu Kur'an'da bulunan ayet-i kerimelerde bazısında Ey müminler diye başlıyor. Hangi ayet-i kerime Ey müminler diye başlıyorsa arkadan mutlaka farzlar, emirler gelir, yasaklar gelir. Yine Kur'an'da bazı ayet-i kerimelerde Ey insanlar diye başlıyor. O zaman bütün insanları bu kapsıyor. İnsanları Allah kula imana davet ediyor. Okuyacağım ayet-i kerime Bakara su ayet 21-22. Seni bilsam rahim. Ya iyyun nasu'budu Rabbeküm. Allah buyuruyor. Ey insanlar. Buradaki ya önce uyarı yapıyor, uyarı. Nedir uyarı? Tabi insanlar genelde gaflette olur insanlar. Dalgın oluyorlar. Yaradan'dan yani insan gafil olur. İşte Mevlamız buyuruyor Ya ile Ey insanlar! Önce bir uyarılma oluyor. Allah önce reşanıyor. Tabi bu nedir uyarıdan sonra? Dikkatleri böyle getirmek gerekiyor. Veyla mı buyuruyor? اَعْمُدُوا رَبَّكُمْ Rabbinize ubudiyet kulluk ediniz. Ubudiyet kulluk anlamına geliyor. İbadet etmek bu da ubudiyettir. Nedir ubudiyet? Allah Teala'nın emirlerine tam teslimiyet anlamına geliyor. Bir kimse Yüce Mevlamıza eğer tam teslim olabilse, aklıyla kalbe bedenine teslim olabilirse, o kul Mevlamızın işte gerçek kulu olmuş oluyor. Peki Allah'a teslim olmayan kişi neye teslim oluyor? Hürbansız mı oluyor? Olmuyor. Ne oluyor? Nefsin duygularına esir oluyor işte. Gazabına, şehvetine, itirazına, onuruna, benliğine Allah-u Teala'ya kul olmayanlara baktığımız zaman her bir nefsinin bir sıfatının etkisinde ona kişi esir olmuştur. Kim Allah olsun, şehvetin peşinde koşar. Kim vuracak kıracak gazabında kimi dünya hızra kapılmıştır onun birinin davaları vardır. Şunlar bunlar boştur. Bu için bizim örem öyle buyuruyor. Ey insanlar yani ırkı, rengi, dili ne olsa olsun bütün insanlığı kapsıyor. Ey insanlar Rabbinize kulluk ibadet ediniz. Peki bizim Rabbimiz kim şimdi? Tabii soruş olabiliyor. Elledi. öyle Rabbiniz ki Allah buyuruyor halaka küm sizlere yarattı. İşte bizi yaratan kimse yaradana kul olma meselesi burada geliyor. Demek ki yaradılmışa haşa kulluk edilenmez. Allah'tan başka ne varsa her biri yaratılmıştır. En üstün varlık insan. Bereklerden sonra. İnsan en üstün varlık. Fakat İnsan kendine baktığında, kişi kendini incirlediğinde ortaya şu çıkıyor. Sonuç olarak acizlik hiç insan bir hiçdir insan sıfırdır. Ne var elinde? E, Yer adıldık e, Biz mi artık kendimize hayır Erkek olmak, kız olmak işte uzun boylu, kısa boylu olma elimizde mi? Yok. Bizim adam ayıra. Bugünkü yaşantımız elimizde mi? O da elimize değil ki ama. O da elimizde değil. Bak şahı soğumasak yaşayamıyor. Su içmese yaşayamıyor. Organlarımı yaşayamıyoruz. O halde insan böyle aciz olunca insan dışındaki varlıklar onlar bizden daha acizler işte. Halbuki şöyle insan dönüp tarihe bakınca zavallı insanlık Nelere tapılmış insanlık. Taşları koparmışlar kayadan. Onlarla yontmuşlar. Ona bir şekil vermişler. Kimi daha büyük yapmışlar. O büyük ilah olmuş onların için. Ama onu kendi öyle yapmış. Onu kendi planlamış. Ağaçtan, taştan, tuğuştan, şundan bundan ilah etmişler. ona tapılmışlar İşte Allah'a talabı yürüyor. Ancak ki sizi yaradana ona kulluk ediniz. Ve lezine min kabliküm Sizden öncekileri de O Allah yarattı Mevlam bir. Ona da yaratan. Yani bizi değil, öncekileri de. Tabi canlı yansıdığında varsa Her şeyi yaratan Mevlamıza. Önce Mevlam şu alemi yaratmış. Alt yapı, her şeyin En altyapısı alt yapısı var. E, dünya ama insan Yaratılmamış. Önce dünya lazım. Sen dünyaya Allah bir düzenemiş Allah dünyaya düzen vermiş. vermiş. Gökler düzen vermiş. Aradaki bir denge kanunu koymuş Allah Teala. Yani güneşin yeri belirli, ayın yeri belirli, dünyanın dönüşü belirli, hepsi yerli. Ondan sonra bizi yaratmış. Li anlekum tetekun ancak ki o zaman e, korunabilirsiniz. İttika yani tekvalık anlamına geliyor ki vikaye kökünden geliyor korunma anlamına geliyor. Bu için Allah'tan korkan, haramdan korunanlar da el tevva diri müteki dini onlara da. Haramdan çok korunduğu için el tevva denir bunlara. Eğer bir insan dünyada Allah'tan korkarak, haramdan sakınırsa ve iş tabii inşallah ahirette de o kişi. Cenem azabından korunmuş olacak. Zaten onlar cehennem yakamaz. Yakamaz yani. Bak toprak yiyemiyor. Herkesten bildiğin konu bu kardeşim. Yani her yerde böyle kazı meydana çıkıyor. Kefene çürmeyenler var. Eti deri çürmeyenler var. Yer altında. Halbuki bir insan ölen kişi yani hele bir ay sonra mezar kazı bakılsın İnsan korkunç hal alıyor kişi. Öl alıyor kişi. Ama çürümüyor. Çürümüyor. İki türlü delil deniyor. Yani imanı kaynak oluyor. tevekkür babında. Birine enfüsü deniyor. Yani kişi kendinin nefsinden yaradını bulması. İnsan kendine bakınca İşi yaratılmış olduğunu insan farkına varıyor herkes. Yaratıldık, yaratıldık. Dünyaya geldiğimiz zaman bebektik. Bilmiyoruz hiç. Hep anı şey, yaşadık. Aşamadan geldik. Sonra yavaş yavaş çocukluk çağı insan geçiyor. Yürümeye başlıyor, konuşmaya başlıyor. Derken biraz daha büyüme artık gençliğe doğru yükseliş başlıyor. Ve gençlik dönemi geliyor. Ne benziyor bu? Aynı bir bitki gibi ama, çiçek gibi. Çiçek de öyle. Yer altından çıkıyor, ince bir filiz veriyor, bebek gibi. yavaşlar büyüyor, kalmışıyor, e, yapar çıkıyor, tomucu görüyor, çiğni açıyor. Ondan sonra bir duraklama dönemi başlıyor. Derken gerileme dönemi başlıyor. Her şey aslına dönüyor. Her aslına dönüyor. Nedir aslı? Toprak maddeleri işte. Şeyten toprağa dönüşüyor. Meyve toprağa dönüşüyor. insan da yine ölünce toprağa dönüşüyor. Buna bir devran deniyor. Devran deniyor. etrafımıza baktığımızda tarihi mezarlar var çevremizde. Bunlara baktığımızda az önce yazı taşlarına baktım. Burada ben doğum önce ölenler. Ben doğum önce ölenler var. Demek ki onlar bizler evvel dünyaya gönderilmişler. gene gelmediler ama. Eline değil. Onlar daha dünyaya gelmişler bu dünyaya. Tabi bütün dünyayı böyle kapsadığımız zaman kimi kral olmuş, kimi vali olmuş, kimi işte askeri kumandan olmuş, kimi esnaf olmuş, kimi memur olmuş, kimi zengin, kimi fakir olmuş. Hatta Hayat o öyle bir şey ki şu hayat yani ezelde programlanmış bir sahneye koymuş, sandelenmiş öncekilere kimi hakimlik yapmış karşıdan suçu dikmiş hükü vermiş onun içinden attırmış kimi polis olmuş işte hırsızı kovalıyor, hırsızdan kaçıyor kimi vali oluyor kimi onun şöyle kabulcısı şu bu oluyor herkes bir veren rolü alıyor kişi onu hayatta oynuyor ama sonuçta ne oluyor kumandan da aynı toprağa görüyor o da çürüp zerre zerre oluyor er de öyle oluyor devletin başkanı da öyle oluyor kapıcı öyle oluyor herkes sonuçta aynı duruma geliyorlar yani doğuşta herkes aynen ortak müşterek doğuşta Hepimiz de. aynı madden yaratıldı. Her birimiz ana karnında yatık. Hepimiz de aynı yerin dünyaya geldik. Padişah da bir, paşada bir, şaban da bir, zengin fakir bir ayrılmıyor. Düne gelişimizde eşit, hepsi eşit. Yani dünyaya geldikten sonra herkes ailesinin e, maddi durumuna göre bir yaşantı oluyor. Başlıyor daha güzel giyiniyor, daha güzel bir şey yiyebiliyor. Fakat zaman geliyor. O zengin olan çürük fakirleşiyor. Nice fakir doğanlar üst makama gelebiliyorlar. Dünyada işte değişebiliyor. Her şey değişebiliyor. İşte insan denen varlık yani biz öncelikle baktığımız zaman böyle dünyaya gelmişler, işte yaşamışlar, kim benim akamlara gelmiş Tabi genelde çoğu Allah korusun gafil olmuşlar. O makamın verdiği heyecanla, o sarhoşlukla, o gafletle Allah korusun hayatları boşa geçmişse Yazık oluyor tabi. Buna enfüsi delil deniyor. Kişinin hepsine bakacak. Öncekine bakacağız. Onlara ne olmuşlarsa aynı şey bizimle başımıza gelecek yani. Bir de afaki deniyor, afaki delil, ufuk. Etrafa bakın şimdi. Onun şey bize buyuruyor. Ellezi öyle bir Rabbiniz ki yani ona kılık etmeye mecburuz. Öde Rabbiniz ki ceale lekum erdi firaşen. Yani, ceale kıldı, senin için yeri şiraş yatak kıldı. böyle. E, yeryüzü Su olsaydı burada bir şey Ama su hayat var, ama Balka bir yaşamaz. Hep taş kayalı değil. Rabbi öyle yapmış ki otlar, yani bir doğal halı aslında gerçekte. Şimdi eskiden insanlar daha ziyade yalnız yürüyen kişilerde daha sağlam olurdu onlar. Şimdi yerde eksi elektrik var. Hava da artı elektrik var. İnsan beden tutusu var, i̇nsan iletken kişi. Şimdi de genelde naylonun su, öyle plastik şey var ya, öyle kadar giyiyoruz. Bu elektrimi biz tam alamıyoruz. İnsanın bedenini aslında elektrik çalışan bir dinamik insan bedenine aslında alamıyoruz. Bu için namazla namazda en eftali toprakta seçecek, en yapın. Yani kişi ayağını yere basacak, alın yere dokunacak. En eftali toprakta. Sonra toprakta yetişen maddelerde bitkisel, keten gibi, bunu gibi, şunun gibi. Ee, şimdi yine günümüzde halların çoğu da plastik, şunlar bunlar maddenin yapılıyor bunlar da. Demek ki biz Allahu u Teala yeryüzünü yata gibi yapmış. İşte oklar doğal halı. En rahat. En rahatıdır. Zaten bizim annemiz aslan topraktır. Böyle, topraktır. Şimdi yeni doğan bir çocuk annesi buna göğsünden süt verir. Biraz daha büyüyünce bir de annesi ona mama yapma başlar. Mama vermeye başlar. Bizim Asıl annemiz, geç annemiz topraktır, dünyadır. İşte dünyada bize ne yapıyor? Mama yapıyor şimdi. Biz ya bibi mama yapıyor bakınız. <gülüyor> Aslında her şeyi topraktan oluyor. Elementten oluyor her şey oluyor. Annemiz dünya toprak biz annemiz mama veriyor. Nasıl mama veriyor? İşte bak toprak elmaya dönüşüyor. Kağıda dönüşüyor. Buğdaya dönüşüyor. E, domates kabuğa dönüşüyor nedir bu i̇şte bu annemiz bize yaptığı bir mama bunlar bize sefer bizi bile besliyor. besliyor bir çocuk ne kadar akrabası da olsa yakını da olsa kimlere giderse gitsin çocuk ama çocuk tam o türü bulamaz bir an için avlanır durur hele akşam oldu mu Evini ister annesini ister bir çocuk annesinin kucağına gitti mi Hele aset kalmışsa biraz annesinin kucağına atılıp sarıldım ona rahatlar. Şimdi işte insanın da asıl annemiz bizim topraktır. Ölen kişi annesinin kucağına gidiyor gerçekten. Yani bize toprak yabancı gibi geliyor. Hele kışın çamur gibi bize görünüyor. E, genelde biz topraklardan korkuyoruz. Gerçekte annemiz, annemiz bizim. Bu için ölen kişi arasından toprak bir madde konmuyor arasında. Evem işte bateni konuşsun, bir şey konuşsun, o zararı veriyor efendisi. Ölen kişi anne kucağına gidiyoruz, o bizi baharına basıyor, bahar basıyor bizleri. İşte velamız bir Allah Teala sizlere yeryüzünü bir yatak gibi serdi, serdi. Nasıl ki doğan çocuğunu bir karılasa, beşiği şey hazırlıyorsa, bizler öyle bunu hazırlamış. Ve sema binaa, Allah Teala göde bizlere bina kıldı. Şimdi burada sema, Arapça, gök, Türkçe, o karşılığı geliyor. Fakat gök, neye gök deniyor şimdi, neresi gök. Arapçada üst kısmı gök denir, üstümüze. Her zaman kullanıyoruz, mesela gök buldu diyoruz. İşte uçakta gökte uçuyor diyoruz, Böyle. diyoruz. Yani bizim üstümüzü çeviren her tarafımız bir anlamına geliyor. Tabi sınırsız bu, gidiyor bu. Gidiyor. Mevla bir allah Teala sizlere göğü bir bina kıldı. Tavan kıldı. Göğü. Bu tabi burada Ves-Sama'daki eliflam var burada. Burada lam tarif diyor deniyor. Buradaki lam tarifte Tarif de anlamına geliyor. Mesela Ves-Sama olsaydı sıradan bir gök olurdu. Burada ves olunca belirli bir gök yani Allah Teala dünya göğünü Allah tavan kıldı. Tavan kıldı. Nasıl tavan kıldı? Kur'an-ı Kerim yine Kur'an-ı Kerim tefsir eder Kur'an-ı Kerim'i. Bir ayet-i kerimeyi başka tefsir eder. Vehamuz buyuruyor, "İsme billah veci annes semaya sakfen mahfuzam" öyle bir diyor. Veci kıldık. Yaratık olan buyuruyor. Yine burada lam tarif geliyor. Es semae. İşte o göğü, o semayı, dünya semasını sakfen sakıf tavan kıldık. Nasıl tavan? Mahfuzen, hıfzondan korunan tavan kıldık. Eğer dünya seması korunan bir tavan olmasaydı, hayat olmazdı burada. Önce güneşte gelen bazı ışınlar, hayatı öldürücü ışınlar geliyor. Geliyor ozanın e, tabakası var en üstte ince bir tabak ozanın tabakası onları çekiyor yarıyanı dünyaya gönderiyor o da lazım yarıyanı emiyor alıyor onları ozanın tabakası var ayrıca gökten sürekli göktaşları geliyor ve tuhur denilen göktaşları nereden geldiği tam kesin bilinemiyor bunlar başka haline geliyor bunlar göktaşları dünyaya sürekli yağıyor bunlar yağıyorlar atmosfer Gas tabakası ona girince tabii ki hızı geliyor, ısınan doğru yanıyor, enerji dönüşüyor, ona bir kızım toz haline geliyorlar. Şimdi şuna birimifesiler, eğer diyorlar dünya seması katı bir madde olsaydı, mesela zır, çelik olsaydı, ne olurdu? E Güneş ışınları buraya gelmezdi, yıldız görünmezdi, hayat olmazdı. Ayrıca Giren göğ taşı bunların zamanında delerdi bunları yine. Yine zamanı delerdi. Halbuki atmosfer bir gazın oluşuyor. Gazın oluşuyor. Fakat bir madde ama. Tabi atmosfer de tabaka tabaka. Mevlamızın her şeyin bir denge düzen kanı her şeyde var. Yani her şey bir denge kanına bağlı. En ağır bu gazda karbon dioksit gazı. En ağır. Eğer bu hafif olsaydı daha yukarı giderdi. O zaman da bitki olmazdı ama. da bitki olmazdı. Ondan o gerekiyor. Hafif gazlar uzaya kaybolmuyorlar. Yer çekimi tutuyorlar bu sefer. Yer çekimi devreye giriyor. Tutuyor onları. Yoksa öyle olmasın gazlar kaybolur giderler böyle. Onlar tutuyor. İşte Mevlam böyle Kuvan-ı Kerim işte Allah kelam olduğu bakınız, değil mi? Şimdi mesela günümüzde misyonerler İncil dağıtıyorlar. Zavallı daha önce Müslüman olan Türk gençliği alınıyor onlara. Halbuki İncil'in Allah kelamı da hiçbir benzeri yok ama. Hiçbir şey yok ama. Önce bir ön söz diyor, giriş yapmış. İçinde harita var. Ya ben ülkenin haritası İncil'de harita gelmiyor sanki. Hazreti Sadef'in hayatından havarilerin şundan bundan yine bir tarihi bir şey ama kesin kaynağa dayanmayan bir tarihi mesela Peygamberimizin hayatı bize bildiriliyor ama bunlar kesin kaynağı dayanıyor bunlar bunu sahibin naklediyor, tabin naklediyor ondan duyan kitaba geçmişler böyle senedir geliyor bunlar Bakın Kur'an'ın kitabı bize buyuruyor işte böyle şey. Allah buyuruyor dünya semasını korunmuş tavan kıldırlar böyle şey göktaşlarına geliyorlar toz haline geliyorlar kim enerji dönüşüyorlar bazen görürüz gece, yıldız kaydı insanlar bir parlar, kaybolur gider kaybolur gider mesela bunun yeryüzünde büyük taşlar var, dünya düşenler de var Çin'de var bir tanesi, yüz tonu ağır hala duruyor, ya deliyor da Çin'de Allah tabiriyle göğü korumuş tavan kıldı enzemine semaî en. Allah Teala gökten bize su indirdik bir falan diyor ya indirdi ve zera Allah Teala indirmiş semadan gökten yine burada gökten geliyor yani üstümüzden buluttan indirdi mâen su Şimdi su üzerinde durmamız gerekiyor su üzerinde su nedir Her şeyin hayatı sudan geliyor. En yani bir ayet 30'da her şey hayatına aldı Mevlam Sudan kıldık. Yani su olmayan yerde hayat olmuyor. Su dünyaya ne zaman inmeye başladı? Geldi. Nereden geldi? İlk su dünyadan çıkmadı. Bakın şimdi. İlk su dünyadan çıkmadı. Daha ateş halineydi. Ama yer kabuğu soğudu. Altıken ateş. Yani yer kabuğu soğudu. Ondan sonra düzenledi altın ateş tabi gazlar gene geldi çıktılar. Hidri okşenden su meydana geliyor. şimdi bi şöyle buyuruyor Verden ve enzelna min su dünyaya göten bakınız. Ya da çıkmadı. Ya da çıkamazdı. Ateş halinde. Çıkamazdı. İlk su demek dünyaya göten geldi. Ne kadar geldi bakın şimdi bir kaderin belli ölçüde Allah'ın koyduğu bir denge kanuna göre belli ölçüde su dengesi geriye kadar gökten yere su indi geldi. Peki bunlar niye dağımadılar? İşte Mevlam buraya yaratırken, bak artık geliyor. Önce yeryüzü buna göre düzenlendi bakınız. Yani okyanusların, denizlerin yerleri Önce buna göre hazırlandı. Böyle hiçbir şey kenan başıboş değil. Nasıl ki insanların hücresi başıboş değil, hücrelerimiz. Eğer mesela haşa bir inkarcıya göre eğer hücreler başıboş olsa, hücrelerin yön değiştirir hücreler. Kalmakarşık olurlar. İki göz mesela. Aynı tür hücre, gözlere gidiyorlar. Ama eşit sayıda gidiyorlar ama. Peki bu nasıl açıklanabilir bu? Nasıl açıklanabilir Eşit sayıda. Eğer gözün bir hücre fazla gitsin, gözün biri büyür bir ve bir küçük kalır. İki kulak, biri büyür. Bir Ayağın biri büyür, bir insan seker gider. Kardeşim. Hele dişler. Hele dişler. Yani bir insanın yer dışına bakıldığı zaman Allah'ın varlığı, birliği açık meydana çekiyor. Kardeşim. Hücrelerin dağılımı. Dağılımı. Hayır iş şey, atomlara bunun gibi, bunun gibi. Yani dünya turlurken de efendim şöyle böyle olmuş. Hayır. Şey. Allah Teala'nın iadesinde, onun kez denetiminde önce dünya alıp düzene sokmuş. Subhilla. Bazen de deha mevlam büyüyor. İşte önce hazlamış su depo hazlamış izden, hazlamış. Ne la İlk suyu, ilk suyu yeryüzüne gökten geldim. Bir kaderin belirli ölçüde fe eskenna fil erde. O su yüzünde, yeryüzünde, yeryüzünde iskan ettik. Depolatik Mevlam buyuruyor. Su yer yeryüzünde. İşte okyanuslarda, denizlerde, kutuplarda bu şeklinde, dağlarda kar şeklinde su, suyu depolatik Mevlam bir Dedi ki bu kadar suya gerek var mı? Yani yüzde yetmişten fazla su yeryüzünde. İnsan da öyle ama. insan bedeninde yüz yetmişten fazla su insanın bedeninde de. Hatta insan suyu dayanamıyor. Üç gün fazla, dört günden fazla dayanamıyor insan. Çünkü su çekildi mi hele kuylaşıyor, kıtlaşıyor, kaldırıyor. Ölüyor insan. Bu kadar su ihtiyaç var mı acaba yeryüzünde? Bu kadar denizler, okyanuslar var mı? Var işte. Neden var bunlara? allah Teala suyu ilk yarattı Mevlam allah Teala buna bir denge koydu Mevlam buna bir ölçü koydu aynı su şimdi diyor, devam ediyor böylece. işte güney enerjisi ısınan su buharlaşıyor yukarı çıkıyor buharlaşıyor göklerle doğru çıkıyor eğer denizler daha az olsaydı yetersiz kalırdı bunlar yetersiz kalırdı bunlar Benim bu kadar gerek var ırmaklar, derelerden, bitkilerden, her şeyden, nemden buharlaşıyor. Hatta bir insan çamaşır yıkıyor, onu asıyor bir yere. Oradaki nem o da buharlaşıyor, o da şeye karışıyor. Hepsi. Yani gidiyorlar. Peki sonra ne olacak? İşte su çevirimi deniyor bu devran. Su çevirimi deniyor buna. Aynısı su tekrar yeryüzüne geliyor. Ama nasıl geliyor? Şimdi su buharlaşınca havada hafif oluyor. Hava kaldırıyor yükseliyor. Böyle devam etse gitse, uzada kalbile gider. denize gider o zaman. Ama soğuk hava geliyor kızlar. Allah'a koymuşlar böyle. Bir de var da askerle muhafaza, dur bakalım diyorlar. Oraya geldi mi, buhar biraz yoğunlaşıyor, ağırlık kesbeliyor. Daha yukarı çıkamıyor. Daha yukarı çıkar o sefer. Orada kalıyor. Mi, aşağı iniyor mu? Aşağı inmiyor ben dedi. Allah değdiği zamanlarda dediği zaman Mevlam, daha soğuması gerekiyor. Damla haline gelmesi gerekiyor. Buhar damla haline geldi mi ağırlaşıyor, yer çekiyor, bu çekiyor çekiyor. Yer çekme kalmeli devreye giriyorsa Onu yere da çekiyor. Çekiyor ama hep önlere yağmıyor yağmur. O kürnüsden kalkıp yine oraya yağsa buradaki ağaçlar olmaz. Bitki burada. Ne gerekiyor? İşte su buharının sevgi gerekiyor başka yerlere. Nereye gerekiyorsa yani Allah'ta ne dilersen oraya bunun sevgi gerekiyor. Sevk memuru gerekiyor buna. Melekler buna görevli. Fakat bir de maddi sebeb gerekiyor. Rüzgar işte. Rüzgar hava. Birimiz hava işte. O Dur diyorlar duruyor. Meleklerin bunu hareket edilmesiyle beraber bunlar. Ne yapıyor? Alıyor rüzgar şirinin, su baharını. Nereye gerekiyor? Tren yere. Valkyusun bulut oraya gidiyor. Ne kadar yağmur yağacak? Şu kadar. Sayısı belli, tanesi belli, niteliği belli. O kadar yağmur yağacak, tamamı tamam çek bakan bozulun, çek götüreyip başına getir götüre. Her şeyin hayatı suya bağlı. Şimdi bu su çevrimi deniyor, devran ediyor, su geliyor. Ve ne yapıyor? Sen var rahat Allah oradan bize semerat çıkarıyor, meyveleri çıkarıyor. Faya bihi osu sebebiyle. Demek ki su gelme, kurtarıkta bir şey olmuyor. Mini semerati her türlü meyveler, sebze, bitkiler çıkıyor. Rizkan löküm rızık olarak Mevlam buyuruyor. Yere atılan bir tohum. Yere atan bir tohum. Eğer Allah Teala ona hayat verecekse ona bağlıdır. O çatlıyor. Allah Teala faal devam eden veriyor. Allah onu yarıyor. Orta ayrılıyor. İçinden küçük filiz çıkıyor şimdi. İster çekirdek olsun, ister çift tohum olsun, ister büyük, küçük olsun. Ne olsa olsun olsun. اِنَّ اللّٰهَ فَالِقِ eden وَنْنَوَا bak. اِنَّ allah Teala falik felak yarıcı habbe neva. hubatı çekirdeği Allah-u Teala yarıyor böylece. yani allah Teala'nın cileşanlığı hay esma tecelli ediyor yüce Mevlamızın ilmi azamet Kudreti. yaratılan bütün tohumlar Allah-u Teala'nın azametinde, denetiminde irade ve gücüne bağlı onlar böyle. allah Teala hangisini dilerse dilerse onu Mevlam allah Teala'nın hay esmasının tecellisiyle çatlıyor. Ya ona cezbe geliyor ona. Böyle. Hay esmasıyla çatlıyor, ayrılıyor. Öbürü çürüp ölü gidiyor. İçinden küçük fil çıkıyor pirş çıkıyor. Ona hayat veriliyor o anda ama. Yer oldu hayat veriliyor. E hayat verildiği anda ona rız da gerekiyor şimdi. Büyümesi için rız da gerekiyor. Peki ne yiyecek şimdi o? E küçük pirş çıktı. yer oldu tohumdan. Herin topundan yaralanamıyor. Emimi ne yapacak? İsteyici de ona depolamış ana bakın şimdi. Depolamış bence. Çekirdek olsun, başka tohum ne olsa olsun, o topataki gıdasına erişip duruma gelince kadar işte depolanan rızıkla büyüyor, gelişiyor. Ondan sonra o filiz ne yapıyor? Ucuna ince püsü gibi böyle emece, tüyler oluşuyor. Hatta döner bile böyle. Ona gereken rızkını bulacak o. Elementer farklı farklı. Mesela burada olan şeyler olmaz. Farklı farklı bunlar. Rızkını bulacak o kadar. Rızkını bulur. Emmeye bak. Emmeye başlıyor. Küçük filiz ama bir doğal laboratuvar oldu işte bak. Laboratuvar Tabaktan ısı süre çamurdan elemet alıyor, çözülmemiş ele alıyor, emiyor. Onda bir kimyasal bir işlem oluyor kendisinde. Onu yukarı gövdeye çekiyor efendice. Çekiyor. Her birinin rengi ayrı oluyor efendice. Tadı ayrı, kokusu ayrı, neden İnsanların bu değişime ihtiyacı var bir de. Tattan başka. Renk. İnsanlarını etkileyen bir olay. Yani insan bedeni renk etkileyen insan bedeni. Tabi en güzeli yeşil renktir. Bak yeşillik. Beden asıl vatanımız cennet olduğu için cennet andırdığı için en güzeli yeşildir. Yeşilliktir. Yeşil gözü de yormaz, beyni yormaz. insanı dinlendirir hücreleri rahat verir yeşillik. Cihannet andırdığı için. Tabi artık diğerleri insanların yararı var. Onların da yararı var. Onlar daha az onlar böyle. Sonra koku. Koku bilhassa. Yani Bugün tıp daha bu kokuyu bilemiyor. Eski tıp da koku. Çok önemli koku. tıpta Koku ile. Hatta hastaların çoğunun tedavisi kokuyla olur esnenin. Ne derler bugün? Mesela hava değişimi derler. Hava değişimi derler. Gittiği yerde, orada başka koku var şimdi arada. Gelen esen rüzgar, kokuya getiriyor. Böyle. Yani çiçekli kokular, bilhassa beyin hücrelerinin çok yararlı kokular. Kalbinin için çok yararlı kokular. Onun için Rabbim bunları farklı yaratmış. Aynı değil. Böyle. Başka başka kokular, renkte başka başka, tatlar başka başka, her bir yararı başka başka. Hatta bir meyvenin sapında başka, kabuğunda başka, çekildiğinde başka özellikler var. Böyle. Onun için nedir İslam'da? Asıl her şey olduğu gibi yemek, doğal olarak yemek. Yanın suyunu almamak gerekiyor. Doğal olmak gerekiyor. Gerek, gerek, gerek. Şimdi namaz bakın şimdi namaz vakti de gelince, namazın vakti de doğayla bağlantılı bakın şimdi. Namaz vakti de. Yani dünyanın dönüşü güneşle bağlantılı bu da. ayrı bir saat yok bu arada. Güneş doğmadan önce Ficir vakti deniyor ona. Karanlığın gidiyor. Güneş, ışınlar ancak ufuta gö göğe vurabiliyor. Ya firsat deniyor. Yani namavakitleri de doğayla bağlantılı bakın. Yani şu bir devran oluyor alemde. Dünya dönüyor, ay dönüyor, güneş dönüyor, bütün alemle dönüyorlar. İşte namaz vakitleri de bu devrana, bu dönüşe doğa ile bağlantı namaz vakitleri de. Bunun için en eftal amel namazı vakitinde kılmak. Peygamber soruldu Aleyhisselam Hazretleri'ne, hangi amel daha eftal? Peygamber şey buyurdu, Es salatü li vaktiha, en eftal üstün amel namazı vaktinde kılmak, vakte kalmak. Kişi şu anda doğa ile bağlantılı kişi anında. Öyle vakti, bak güneşle bağlantılı, bu devremle de bağlı. İlkinde aynı şekilde, akşam, yasla aynı şekilde, yıldızla da bağlantılı, e, tabi de gece namazları da var, ibadetler de var. İnsanın gönlü, ruhu ancak o zaman manevi bir şey alabiliyor. Tabi çoğun bunun fark etmiş, fark etmiş, farkına. Mesela bir vakit namazı, Vaktle kılalım daha kolay olur, hafif olur, daha feyzi olur. O anda içinde bir tembellik var, işimiz var, iman ediyoruz, canım daha vakti çıkmadı ya. Biraz sonra kılarım, biraz sonra kılarım. Evet biraz sonra kıldığımız zaman ama farklı namaz oluyor. Çünkü doğa değişti bakın, doğa değişikim zaten. O bağlantılı. Namaz bu işte öyle bu alese maddetleri, en eftal amel. Namazı vaktinde kılmak. Ondaki fiz başka ki şu an bütün insanın gönlü, bedeni, hücreleri doğal bağlantılı ki şu anda. Allah Teala bize şöyle buyuruyor ayetin sonunda: La ve tüm taalemu. O Allah taala ya endat koş beyiniz. Ve tüm taalemun sizler bile bile emdat nidin çoğulu nite örnek benzer anlamına geliyor yani Allah-u ya haşa koşmayın Mevlam bir bütün bunları yapan yaradan yöneten yönlendiren böyle her şeyi bilen mesela biz bizi bilemiyoruz kendimizi bilemiyoruz böylece kişi benim diyor ama sen nesin Değil mi yakışmıyor Benim de yakışmıyor İnsan nedir şu bedende? İnsan beden neresindeydi? Neyse bu bedenin acaba? Sonra bak Mevla ayetlerinden baştan buyurdu sizi ve sizi önceki de yaratan yani yere göre düzen veren allah Teala Mevlamız. Şimdi kul bakacak tabi önce insan kendine bakacak ben neyim? Çünkü nefsini bilen, ancak Rabbini bilir. Kişinin kendine bakacak, ben neyim bakacak kul? Hiçbir şey değiliz ama şu anda. İnsan belki gafletinin etkisiyle, tepkisiyle insan belki şöyle yaparım, böyle yaparım diyebiliyor. Ama insan ne yapabilir ki insan? İnsan bir ağaca hükmedemiyor, ağaç insandan büyük. İnsan doğayla başaramıyor ki insan doğayla. Bir e fırtına geliyor, kişi korkuyor. E gök insan korkuyor. E Selgü insan korkuyor. Yarış salın, insan korkuyor bunlardan. İnsan doğal insan başaramıyor. İnsan aciz varlık insan. Halbuki allah Teala Mevlamız Rabbi Alemin değil mi? Rabbimiz Rabbül Alemin. Bütün alemleri bak yaratan. Alem yaratan. Yöneten yönlendiren alemleri her şey bir karnına bağlamış. Her şey bir karnına bağlı. Hiçbir şey rastlantı değil, başı boş değil. baş değil. İşte Allah-u Teala buyuruyor. E bunları görüp dururken, bilirken Allah-u Teala Mevla şanlıyor. Ona ortak şirk koşmayı Mevla buyuruyor. Yani tevhid akidesi. Akidesi nedir bu da? La ilahe illallah. La ilahe illallah. İşte imanın da başı bu. Zikrin de başı bu. Kelime-i Tevhid. Bunu söyleyen kişi ihlas ile samim olarak inara bir defa söylerse kişi ondan sonra kendi haramdan koruyabilirse o bir cennettir. Hadise geliyor. Dehale cenneh. Bir kimse Kelime-i Tevhid'i halisen muhrisen bir defa söylerse daha cennet, cennete girdi. Yani girecek kisindir. E günahkar olsa ne olacak? Tabi onu Mevla biliyor. Kişi, günahkar kişi ön dünyada bunun şeyini çekiyor. Yani günah ne olduğunu bile bir adam korkarız böylece. Hepimiz korkarız. Böyle. Ateşten korkarız. Ama günah gelince işte yapma bu günah ben de biliyorum diyor. Bilmiyor. Bilmiyor aslında. Yani günah ne olduğunu bilebilsek. Nedir günah? Önce kalbimizi karartıyor bak günahlar. Böyle. Önce kalbimizi karartıyor. Bir insan günah işliyorsa onun kalbi kararıyor. Kalp katılaşıyor. Kalp gafil oluyor. Kalp sıkılıyor. Bunalıma girişte. Sıkıntı bu işte. Ne diyoruz? Evet işte bir sıkıntı var. Neden sıkılıyor kalbimiz? Günahları yüklüremiyor, ağır geliyor, sıkıyor. Dünyada bu. Günah işleyen insan dünyada huzur bulamıyor. Huzur bulamıyor. Peki ne yapıyorlar bunlar? Tabi huzur bulamıyor ne yapıyor? Sıkılıyor. İşte, ekran başında, oturur kanapya, eline kumanda, şu kanal bu kanal. Neden bunu bela yapıyor kişi? Mübarek insan senin hayatın sınırlı be, değil mi? ömrün sınırlı. Giden gitti. Ne kaldı? Veli değil. Ama mezar bizi bekliyor. Bir Hazreti Bekir'e soruyor. Birisi geldi tabinden Ya Ebu Bekir, ben de kendimi mezarı almak, yapmak istiyorum. Yapayım mı acaba? Gülüyor. Mezar yapma da onu yapan bundur. Senin kendine mezarı hazırla diyor bak. Sen kendini mezarı hazırla diyor. Ne bizim görevimiz? Kendimize mezarı hazırlamamız gerekiyor. Böyle nasıl gideceğiz oraya? Ama ne yapıyor zavallı gafil? elinde okumanda, oturur televizyon karşılığında o kanal, bu kanal, saat tercih o kanal Ya Veyahut da master edecek. Dışarıda haramda günahlaştılar bunlar. İnsan dünyaya bir defa geliyor. Bir defa geliyor. Azla'yı karşımıza görünce tabi herkes bir şey oluyor zamanlar. Bir kişi görecek, Azla dağ gibi belirecek. Eyvah! İşten ama işten geçti zamanlar. Bu için Uyamak gerekiyor. İşte günahın, insana ilk zararı kişi otur bulamıyor. Ne kadar evli varsa, e, türbelere varsa, bak dikkat ediniz, hep buna kenar yerlerde, tepelerde, ısır yerlerde bunlar. Orada. Birçok kişiler, yani eski muhtemem, kamil kişiler, hatta çoğu mağaraya kapanmışlar, bire yere kapanmışlar. Onlar da canın sıkılmamış bakınız. Orada gazete okumuyor. Orada televizyon seyretmiyor. da konuşuyor, arkadaş aramıyor. Hatta bir insan canı sıkılsa da sır vakit geçsin diye bir kişi arıyorsa işte bu iflasın tam kesi budur diyorlar. Evli Allah. İflas budur böyle diyorlar. Evet, kişi arkadaş arar. Niçin? Allah yolunda bir şey konuşayım hem, sohbet arar kişi. Ama bunun dışında sır canı sıkıldığı için Sırfak geçsin diye ararsa bu iflasın aslım kökü budur. Fakat evlullah varsa mağaraya kapansın. Niye canın sıkılmıyor? E, kalp şeffaf, aile gibi kalp. Nur, tertemiz kalp. Kalp tertemiz. Sonra Allah'tan gafi değiller olacak cinsa diyor. biliyor olarak. Her Allah değişinde, her kelime-i tevhinde öyle feyiz alıyor ki, o kadar tat alıyor ki Artık göz açıp bir şey bakmış değil şey mi onlar Böyle gelmişler. Biz de onlara kadar olamazsak bile, on biz de aynı kanlı tabiizam. O da baştardı falan. E evliyamış. Evliyam ama çalışır evli olmuş ama, ya çalıştı olmuş. Meşhur bir kadın evliya vardır. Rabbi altun diye. Tebi tabinden kendisi. Bu. Bir zamanlar köylülük de yaptı. Çok işkeni çekti. Eza cefa çekti. Her şeye katlandı. Tabi sonunda elhamdülillah büyük velayet makamına erdi kendisi. Kâhına sahibi oldu. Eylülullah makamına erdi kendisi. Yaşadığı ev tek odaymış. altısı çamur. öyle basit bir şeymiş. Bir ara hiç şey yiye kalmamış, yiyecek kalmamış hiçbir yerde. Üç gün ağzından bile bir şey bulanmış. Üç gün. Aç kalmış. Zaten kendisi da kendisi. Üç günde bir şey yemeyince daha zayıflamış. Oturmuş artık odası kenarında Allah huzurunda tabii kalben zikre meşgul. Onlar daha ziyade kalbile zikrederler onlar. Kalbile. Üç gün sonra Bakıyor bir gün bir kapı vuruluyor. Kim o işte benim diyor Rabia. Kadın komşusu tanıdı kendisinin. Böyle diyor hoş geldin. Eline bir taba gelen kişinin. Diyor ki Rabia diyor. ben çoktan beri nefsim bunu istiyor diyor. Henüz o yörede o dönemde. Güzel bir şeymiş. Çoktan beri benim nefsim bunu istiyor. Bunu yaptım. Ama sana getirmeden boğazdan geçmedi. Sana getirdim bundan diyor deki Allah'ın sağ diye alıyor ondan tabağa koyuyor. Bak işte gidiyor. Aşı bakıyor. Kuru bir şeymiş. Herhalde hamur işi her neyse kuru bir şeymiş. Susuzluk gitmeyecek. Tabi kolamalı yok onlar tabanlarda. Suya razı, su gitmiyor. O zaman evde su yok akan çeşmeden. Al gönlü ibriğini gideyim bir su alayım da geleyim de suya bunu yiyeyim inşallah diyor. Uzak bir pınarda Bunlara su almaya gidiyor. Geliyor. İçeri girip bakıyor. İçeri bir kedi görmüş. Kedi bunun hepsini yemiş. Dağıtmış. Yedekleri yalıyor. Rabia hemen kana gelince kedi ürkmesin kaçmasın diye hemen oturuyor. Şöyle yapıyor. Allah Rabbim diyor. Ben buna benim rızkım zannettim. Bu merhaba kedi rızkıymış diyor. Benim zannettim geldim diyor. onun rızkıymış diyor. Oturuyor. Belki kedi yesin derden, tasa su koyuyor, kedi suyu da veriyor, kedi gönderiyor. Şimdi evliye evliye efendim, ama evliyalar böyle evliyorlar işte böyle. Allah tevekkülleri var, teslimiyetleri var, Allah'tan başka bir şeye boyun eğmiyorlar onlar böyle. Allah'tan başka. Onlar doğadan korkmazlar onlar. Yani deprem olmuş, harvamış ondan korkmaz onlar. Çünkü biliyor ki Allah'ın denetimi de amalıyor onlar. Allah'ın gözetiminde oluyor bunlar. E, hayatı harekete geçiyor. Ama kendim yok, hayır. Göktek idare ediliyor. Ne zaman tepem olacak? Önce bir gerilim olur, sıkıntı olur böyle. ortam oluyor. Onun için Allah dostları, yani Allah-u Teala'yı iyi bilenler, ondan gafir olmayanlar, onların doğadan korkmazlar onlar. Onlara ağızlarıyla da korkmazlar onlar. Allah'tan korkunlar. İşte evran bürüyor Allah'tan başka bir şeyi, Allah Teala'ya şirk ortak koşmayınız. Böyle abürüyor. Demek ki kul vebdai yönelirse, kalbiyle, gönlüyle kul yönelirse, e, kul Allah bana yeter derse, Allah kuluna yetiyor Yetiyor. Yine bir gün Rabiat'ına sormuşlar. Ya Rabia! Komşulara gelmişler bir gün. Ya Rabia! Demişler. İstediğin bir şey var mı? Yani canın çektiği, istediğin bir şey var mı? Sen demiş, yap uğraşmazsın bunlarla. Yapalım, getirelim. Bunu istersen diyorlar. istemiyorum. Allah söylediği bir İstediğin şey var mı? Evet var. Ne istiyorsun? Şöyle diye, bir ölsem de, o mezara girsem de, İki melek gelince bana soru sormaya Ya Rabbi ya Rabbim kim deyince deseler bana da o anda Rabbim Allah diye bağırsam diyor böyle diye. Tatmarsam böyle diye. O, o anı bekliysem böyle Yani kabile girmekte onlar için, e, melekler çağırmakta onlar için o kadar basit kaldı. Neden? Allah'a bilmişler cihali. Allah bağlanmışlar onlar. Neler bilmişler? Allah dost olmuşlar şöyle olmuşlar. Şimdi Allah-u kulluk edin Mevlam buyuruyor. Biraz gelinmişlerden kulluk nasıl olacak Mevlamıza? Kulluk, yani ibadet, ubudiyet, allah Taala'ya tam kesin teslimiyet anlamına geliyor. Kul Mevlam huzurunda ona tam olarak teslim olacak. Rabbim ne buyuruyorsa onu yapmak. Bana yani geliyor. E Başta ne geliyor? Başta ne geliyor? Tabi imandan sonra, Allah Tanrından sonra, önce başta beş vakit namaz geliyor. Çünkü dinin diri özü beş vakit namaz önce. Namazı bir şey olmuyor. Önce beş vakit namaz geliyor. Hele namaz vakti kılınırsa işte, vakti kılınırsa tabi daha tatlı oluyor, daha feyzi oluyor. Bir de namazı da ibadet diye kılma gereken namazı da. Yarın sır, işte, rükû, seyri yaptım, şu kadar rekat kıldım, şu işte, okuduğumda da iş bitmiyor. Bir de namazın manevi anlamı var namazında. Nedir bu da? Kulluk hali, kulluk. Allah'a kulun dikilmesi, eli bağlaması, Allah'a teslimiyeti kişinin namazda. Kulun teslim oluyor Namaz elhamdülillah. Gerçekten çok tatlı güzel ha namaz hali. Kul her şeyini bırakıyor. işini bırakıyor. İcabında sabah namazı için işte uykusunu terk ediyor. E, Açlığını bırakıyor. saatini bırakıyor kul. E, biraz daralıyor, sıkılıyor. İcabında kişi biraz da bile görebilir. Görenden var mesela. Kulun abi, her şeye rağmen vakti gelince Allah kulüketi Allah yöneliyor, bağlıyor. İşte bir de bu namazı biraz daha güzel kılabilecek namazımız. Acele etmeden namaz elimizden geldiği kadar dünyayı namaza sokmasak zaten niyet bir duvar perde oluyor niyet ettim yarabbim namaz kılmaya diye o bir duvar oluyor o niyet dünyayı ayırıyor aslında namaz ahiret alemi ahiret alemi kul mevla giriyor orada namazda elden geldiği kadar huzurda olmak mevla huzurundayız o bizi görüyor biliyor gönlümüzü mevla biliyor bir de namaz okurken acele okumak da gerekiyor, yavaş okumak gerekiyor, namazdan ne kadar bir saniye fazla kalsak hesabı da artıyor, Hesabı da artıyor, tabi namazdan sırada ne kalıyor göre de haramlardan sakınmak da kalıyor bir de haramların sakınmak kalıyor, haramdan o da farzıyla, onu Allah haram koyuyor bizlere. İnsan işte mesela namaza gidiyor elhamdülillah. Camide, evinde neyse namaza kişilik kılıyor. Ama namazdan sonra kul günahı işleyince ne oluyor? Namazın sabi gitmiyor ama. Ancak Allah'a şişir koşarsa kişi o zaman bütün salatları yarıp gidiyor. Bir kişi Allah-u Teala şişir koşmayınca namazın sabi gitmez. O durur. Durur ama ne oluyor? Şimdi namazın sahibi kalite bir oldu. Oluştu bir nurlandı. Gerçekten ki bunu bir derelim inşallah kendimize işte abdestten başlarken daha huzura başlayalım inşallah abdest dikkat edelim inşallah toala. işte namazı biraz güzel yıkıma uğraşalım. Elimize geldiği kadar rükû, secdelerini okurken yavaş okuyalım, namaz yavaş yıkılalım ki şu anda fark eder ki işlem bir hafif nurlanma olur. Tam onun sevabı duruyor. Namaz'ın sahibi duruyor ama... Namaz'ın sahibi duruyor ama... ...şimdi dışarı kişi... ...hatta evinde bile... E, ...bir kişi mesela diyelim televizyon açtık şimdi... ...örnek olarak aklıma geldi şimdi, açtık... E, ...çıpla bir bir hiç çıktı... gün oldu oluyor... ...bu da ne yapıyor... ...işte gönlündeki nura... ...bir zulüma diyor... ...karartık, kara gölge yapıyor... ...duman yapıyor... ...duman yapıyor... ...o namazdaki feyzi bozuyor işte bu sefer. Onun feyzi bozuyor, huzuru tabi bozuyor. Bunun işte şimdi elimizden geldiği kadar bir de günahlardan sakınmak gerekiyor, hatanda sakınmak gerekiyor, her türlü haramlarda. Yani konuşurken de şundan da bundan da her şeyimizde sakınmak gerekiyor... ...ki kişi namaz aldığı o halini kurabilmesi meselesi. Buna hal deniyor, manevi hal deniyor buna. İnsan bunu kendi fark eder mesela bir kişi öğün namazını kılarken mesela tahtı fiizli kılar ikindi ortada bulamaz kişi neden hal düşüşün anne kabiyeti kişi Şimdi bütün mesele bu hali korumak bunlara eli kalp dönüyor bunlara eli kalp dönüyor işte eli kalp olanlar yani uyanabilenler bu halini sezebilen kişiler bunlara çok dikkat ederler kişi bakar mesela Allah zikrederken biri kelime-i tevhitte La ilahe illallah Kişi bundan bir hal alır. 10 kadar sonra söyler O halı kişi alamaz ama. E bir almaz. Kur'an'da öyle. İbadette öyle. Namaz'a böyle. Hatta Bir insanın iki günü eşit olsun O kişi aldanmıştır. Bakın şimdi. Yani bir insan iki günü eşit olsun aldanıyor. Halbuki biz çoğu kaybediyoruz ama. eşit bırakalım hep aynı feyzi alsak, hep aynı zevki alsak, bunu sürdürebilsek ama aynı devam ediyorsa kişi yine aldınmış oluyor manevi açıdan, yükselemediği için. Bir düşme oluyor ama şey. düşme oluyor. Bunun için eli kat deniyor bu gibi kişilere. Sürekli bunlar kalbini kururlar, mura kavaltılarlar bu kartlarını. Bakar bakar ki, Allah Allah namaza durdu ama öyle bir tatsız, duyarısı bir namaz oluyor. Bunlar tabi ağlarlar buna, korkarlar buna. Eyvah! Ben düşürüm der şimdi. Der. Düşürüm der. Ee, Kuran okurken, dinlerken ve her şeylerde e, düşüş oldu mu duyarsızlık, robot gibi, katı olduğumu oldu mu düşmüş oluyor. E insan nasıl ölürse öyle kalıyor, o da var şimdi. Öyle kalıyor. Bu için sahabelerin hayatı birbirinden üstün oluyor neden sahabelerin her birisi her an sanki son nefesini yaşıyorlar sahabeler sürekli cihada gidiyorlar sahabelerin her biri kılı namazını veda namazı kılıyordu sahabeler sefere gidiyorlar, cihada gidiyorlar bugün cihada medeniyatı bile ama mutlaka yine bir sefer olacak ya düşman saldıracak mutlaka yine bir savaşla cihada girecek ne yapıyor da bunlar? Her günü, her anını acaba benim bu son günüm mü? Acaba benim bu son namazım mı acaba? Böyle kırılarlar. Tabii biz şimdi her ne kadar cihad gitmiyorsak da, ama ölüm her zaman gelebilir bizim şekilde biliyor. Lillah tala fatih.